Merhaba sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyoda Kamusla Güreşteyiz. Bize ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz kamuslagureş@gmail.com. Twitter'da da Kamusla Güreşteyiz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ben Evrim Demirören. Bu hafta Kamusla Güreş kitapta. Evet. Beş hafta boyunca e, kitabı. Beş mi? Emin misin? Beş. Şimdilik emin. E, çok kapsamlı çünkü. O zaman e... şey garanti sayı vermeyelim ya. Beş belki altı olur. Evet o kadar çok materyal var ki elimizde. Ancak beşe bölündük şimdilik. Efendim ee, kitap deyince ne anlıyoruz muhabbetiyle başlayalım dedik. Kitap deyince sizin aklınıza ne geliyor? Hangi tür kitaplar geliyor test arkadaşlar? Test kitabı geliyor benim aklıma. Test kitabı? Öğrencilerin belası sayın dedim. Benim e asla aklıma getirmediğim bir şey test kitabı. ben daha çok kurgusal türleri öykü, roman, şiir ya da kitap deyince hep aklıma o geliyor. Ama işte test kitabı da kitap değil mi? Sonuçta ee, bir de böyle e, fihrist tipi şeyler var sözlükler var işte bu doktorların elindeki yani, o vadamikumu deniyordu vardı. onlara gölgü e, kuralları kitapları var falan. Evet, enteresan değil mi yani, çizgi roman kitapları var evet e, matematik fizik kimya kitapları Demiz var kitapları i̇şte, süne zararlıları <gülüyor> süne zararlıları <gülüyor> bitki, kullanma kılavuzları kitapları, süne nasıl bir şey yemek kitapları hiç de bilmiyorum. Sonuçta e, basılı e, bir cilt içerisinde toparlanan şeye kitap mı diyoruz bir tanım var mı? Tanım var galiba da Onun önce UNESCO'nun bazı şeyleri var sanırım değil mi? Şeylere bu... mi baksak aslında kitap ne TDK'da? Ha, bakalım tamam Önce oradan gidelim. Şimdi ben baktım tabii TDK'ya bu benim asli görevim oldu. Evet. <gülüyor> Arapça kitaptan geliyor işte ciltli veya cilsiz olarak bir araya getirilmiş. Basılı veya yazılı yaprakların bütünü, ikinci manada herhangi bir konuda yazılmış eser, üç kutsal kitap. İşte bununla birlikte işte kitap ehli, imanlı işte dört kitaptan birine inanan, kitap kurdu, kitaba el basmak, kitapta yeri olmak gibi e, deyimler Deyim var. Yani. Kitabet diye bir şey var işte yazmanlık, katiplik anlamında bir de kompozisyon, tahrir anlamında... Bir de nişanyanın sözlüğe baktım. Köken olarak dediğim gibi Arapça KTB hı hı. kökünden geliyor. Evet. Ee, bu da Aramice, Süryanice'de dikiş dikmek, bağlamak, e, yazı yazmak anlamına geliyormuş. Hı, iyi, Bununla birlikte katip, kütüphane, mektep, mektup hı hı. E, hı. Çağ, Hepsi aynı evet aynı kökler var. Hı hı. Argo sözlüğüne baktım. Burada kitap Hılku Akdönücü'nün yapı kredi yayınlarından kitap gibi var işte. Kadın için ve kız için kullanılıyor. İşte yüzüyle vücuduyla çok güzel e, önden ve arkadan çok güzel görünen dolgun ve biçimli kadına kitap gibi geliyor. Bir de simgeler sözlüğü anlı başvurduğumuz kaynaklardan Esat Korkmaz'ın. Bu da Çin kültüründe bilgeliğin sekiz hazinesi olarak algılanan... 8 nesneden biriymiş. Bu diğer nesneler ne? İnciler, işte müzik taşı, madeni para, eşkenar dörtgen. Nasıl ya? Resimler, gergadan boynuzu ve yavşan otu. Biri de kitap. Evet bir tane daha var. Kitapsız kitapsız Arif Nakşi gelenekte, Nakşi bendi gelenekte çocuksuz adama denilmiş efendim. Ha. Böyle bir sözlüklerde bunlar da, var. Herhalde kitap iyiymiş gibi bir Aha, tanımlamalar oluyor. Ama. ben de onu diyecektim. Tam bu sefer mecaz anlam ürettiğini bak ürettiği mecaz anlamlara baktığımızda kitap o kitap sahibi olmak, kitap okumak, e, i̇yi kitaba, bir şey. evet iyi bir şey. Bu sefer kitaptan uzak durmak kötü anlamlar kazanmış. Tabii. Kitapsız. Tabii, kitabına tabii, uydurmak doğru, falan. doğru. <gülüyor> Kitapsız pek hoş ama gene de değil. paradoksal tuhaf bir şey var. Bu anlamsal olumluluğa karşın e, hayattaki e, kullanımı e, ya da sistemlerin kitaba ile ilgili de bir hmm. sorun var. Bir türlü bir ortak dizileme gelememişmişler. Evet biraz da bazen değil mi dalga Hı -hı. da geçiliyor yani çok Çok Mesela, okumuş belli falan. Gustaf yani. Lober'de de bir ironik yaklaşım var yerleşik düşünceler sözlüğünde her zaman olduğu gibi. E, hangisi olursa olsun hep çok uzundur. Tandırılmış <gülüyor> kitabı okuyanlar <gülüyor> e, bakış açısından kalın kitap okumuyoruz. Kitabın <gülüyor> e, Türkçe'si de bitik. E, hmm. Betik, bitik, e, aslında bunu e, Nurullah hmm. Taç yaygınlaştırmaya da çalışmıştı zamanında, e, tutmadı. Betik sadece kitap değil, e, yazılı olan hmm. her şey anlamında, kitap, mektup, tezkere, pusula, bütün bunların hepsi betikle karşılanmış bizde. Peki nelere kitap diyeceğiz biz? Şimdi tez kitapları dedik, vada dedik. Bir UNESCO tanımı vardı sende. UNESCO'nun tanımı e, şöyle, ee, öncelikle periyodik olmayan ve e, 49 veya daha fazla sayfası olan yayınlar kitaptır diye tanımlamış. Hmm. Buradaki bu sayfa sayısı UNESCO'nun tanımında 49 ama ülkelere göre de değişiklik gösterebiliyor. Danimarka 60, İtalya 100 sayfa alt sınır koymuş. <gülüyor> <Türkiye'de>... 100 sayfa. <gülüyor> hey, 100 böyle mi? bir tanım yok. Bilmiyorum yani Türkler koysa ne kadar bir sayfa alt sınırı koyarlardı ama 49. Bilemedim evet, ben. 12. <gülüyor> Yani evet, neticede hani yazın dünyasında da farklı farklı yaratıcılık alanları da oluşmaya başlıyor değil mi? Ne bileyim kısa romanlar var hani böyle yüz sayfa belirgin bir şeyse e, şiirler ne olacak? Şiir Tabii. kitapları ne olacak? Çok <gülüyor> kısa şiir Ölçü kitapları Öykü kitapları olacak? Bilmiyorum, bana pek hani. Herhalde bir e, tanım koymak için bir sayı da belirlemek ihtiyacı hissetmişler ama hatta sen şey diyordun Frankfurt Kitap Fuarı dönemi UNESCO'nun belirlediği bir şey evet. acaba oraya gidecek kitapları netleştirmek için hmm. mi yaptılar diye. Öyle olabilir vergilendirme sistemiyle yani en azından dergiden süreli yayınlardan ayırmak için evet. belki de. Ama olabilir. ne bileyim o da tanımın ee, içinde. İki kısa öykü yazdın ve kitap olarak yayınlatmak istiyorsun 48 sayfada kaldı. <gülüyor> ne Olmayan, yapacaksın? Bir değil de, mi? Sonuna. Başına hı hı. ön söz, son söz <gülüyor> Büyük puntolarla Peki, yazma Sonra e, şimdi biz tabi hep e, Sözle, yazıyla, yazarla Bunlarla uğraşarak gideceğiz haftalar boyu Söz uçar, yazı kalır diye Bir söz var e, Açık radyoda da çok sık tekrarlanan hı hı. E, Evrim onunla ilgili e, Sanıyorum herkesin bilmediği bir ...bilgi paylaşacağım şimdi. Buyurunuz içinde. efendim. Verbum olan scriptamonent, latince bir söz bu. Söz uçar yazı kalır deyince sana sorsam mesela ne dersin? Yani genel algı ne yöndedir bu yönde Kerem? Ya genelde işte hani söz uçuyor yazı kalıyor yani. <gülüyor> Yazının kalıcılığı üzerine ama tam tercih bilgi var. Evet, değil mi? Evet. Aslında bu söz tam da sözü yüceltmek için söylenmiş. Söz melek gibi uçar, yazı ölüdür, hareket edemez. Niye, hani Söz evet. uçar, konar, zenginleşir, farklı anlamlar yüklenir ama yazı cansız, ölü ve hareket edemiyor burada. O yüzden Açık Radyo hep bunu kullanıyormuş. Evet yani Meğer. değil radyonun? <gülüyor> Doğmuş bir şey ya sanırım. Öyle bir şey var değil mi? Kapatıyoruz yani bir yere, kitaba. Ama biz hep böyle çok anlamlı baktığımız için bir yandan da yazının Hayır, kalıcılığı Hı -hı. Hı -hı. Ya. işi de doğru. E tabi. Onunla ilgili bir gene sen de tarihine şimdi kitabın yavaş yavaş geçiyoruz. E tabii tarih deyince akla yazı geliyor tabii değil mi? Yani yazı, yazının oluşma süreci. E, bu bağlamda bizim topraklarımız işte Ortadoğu, Mezopotamya, işte Babil. Birçok kent geliyor aklımıza. Birçok uygarlık geliyor. E, tarihte e, ilk e, yazının icadı sanırım... E, ...büyük bir olasılıkla ticari amaç için yaratılıyor değil mi? Bu Alberto Manguel'in okumanı tarihinde hı hı. bahsediliyor bundan. Ee, i̇lk yazılı tabletlerin yaratıcısı... ...işte bu kil parçalarının anıları bellekte tutmaktan... ...daha geçerli olduğunu kavramış olabilir diyor yazar. Tabletlerde saklanan bilgi sonsuz miktarda olabilir. İnsan kil tabletleri sonsuz sayıda üretebilir. Oysa beynin kapasitesi sınırlıdır... Ee, dolayısıyla hani burada akılda tutmak mı belgelemek mi mantığı üzerinden hareket edilerek yavaş yavaş belgelemeye dönük bir çalışma olmuş. Ben de aynı kitapta bu arada bu Alberto Manguel'in yapı kredi yayınlarından çıkan okumanın tarihini tavsiye ediyoruz şimdi dinleyicilerimize. Bütünüyle kitap ve okuma üzerine her şey var içinde. Bayağı da kalın bir kitap. M.Ö. 4000'lerden kalan iki kil tabletten bahsediyor. Hani bilinen en eski diye bahsedilen pek çok şey var aslında ama onlardan biri Sümerlerden kalmış. Suriye'de bulunmuş iki kil tablet bunlar. Birer çukur işareti var. Bir de keçiye ve koyuna benzeyen çok basit çizimler hmm. görülüyor. Banguel çok güzel anlatmış. Yani bir elimizde kil tablet var. Ve o tablette şöyle bir şey diyor birisi. Buralarda bir zaman keçiler ve koyunlar vardı. Ee, o işaretlerde on rakamına geliyormuş arkeologların dediğine hmm. göre. Burada on keçi, on koyun vardı diyen... Altı ee, bin yıl evvelden kalan iki tablet çok şey söylüyor Doğru yani. Aslında dediğim gibi ticari mantıkla hareket etmesinin nedeni bu işte insanların sığırlarının işte keçilerinin koyunlarının işaretlenmesi vergilendirme düzeneklerini oluşturulması hatta şurada ilginç bir nokta daha var ilk tablette atılan çizik sadece yazıyı değil aynı zamanda okuru da oluşturuyor yani doğası gereği değil mi hı hı. bu da ilginç oluyor. Doğru. ...yazı aynı zaman çok e, güçlü bir beceri olarak benimseniyor tabii çok hızlı bir şekilde... ...ve yazıcılar Mezopotamya'da toplumsal katmanlarda hızla yükseliyor... ...yazıcıların bir takım görevleri var... Bunlar işte kral buyruklarını yazıya geçirmek, yasaları kaydetmek, işte savaş günlüklerini tutmak, haberleşmeyi olanaklarını sağlamak vesaire gibi. Birçok hatta ilginç noktalardan bir tanesi insanlara ılgamış Destanı gibi metinleri okuyarak eğlendirdikleri de yani. hmm. söz konusu. Son bir cümle olarak hoşuma gitti. Mezopotamyalılar güvercini kutsal sayıyorlar. Ee, bu, bunun nedeni de işte ayakları ıslak kumlarda çivi yazısına benzer izler bıraktıkları yani, için. Çok güzel evet doğru <gülüyor> tabii bir harf gibi. Benim araştırdığım mısır tabletleri de aslında yine söz uçar yazı kalır doğrular nitelikte demin açıkladığım hı hı. E, biçimde. E, biz tozdan ve hiçlikteniz. Bütün yaptığımız bir rüzgardan başka bir şey değil diyor bu mısır tabletinde de. Evet tam öyleymiş <gülüyor> cidden. Bende de eski. ...metinler, kitaplarla ilgili... ...bazı bilgiler var... E, 2500 yıllık Etrüsk diliyle yazılmış bir e, dövülmüş altınla kaplı 6 altı sayfalık bir kitaptan bahsediyor kaynaklar. Bulgaristan'da hı. eski bir mezarda bulunmuş. E, en eski denilen pek çok şeyle karşı karşıyayız. Ben e, sık sık tekrarlanan birkaçını paylaşacağım. Sonra e, çok daha eski milattan önce 14. yüzyılda Tenefertiti'nin döneminde Mısır'daki papirüsler var. Hı hı. E, burada tabi tartışmalar var. Böyle parça parça ...kağıt, kağıt papirüs papirüs olunca kitap sayılmıyor. Ee, hmm. Bir şekilde bağlanınca birbirine veyahut da dikilince kitap sayılıyor, sayılmıyor e, muhabbeti. E, ama ben hepsini e, paylaşmak istiyorum. 3000 yıl önce Çin'de tahta baskı kalıplarla şarkı ve dualar basılıyormuş. Hmm. Yani hmm. baskı deyince hep Gutenberg aklımıza geliyor ama aslında hmm. doğuda başlıyor ilk. Evet. Sonra milattan sonra 800'lerde Diamond Sutra denilen bir Buda öğretilerini barındıran bir kitaptan bahsediyor. Pek çok kaynak. Yedi sayfadan oluşuyor aslında ama kitap formunda. Bence bir ara verelim. Devam et sonra Didemciğim evet, olur mu? Evet geldik Bir şarkı ortasına. arası verelim. Şarkımız ee, güzel. Şarkımız Johnny Cash'ten geliyor. It's going by the book. see it in the movies in the paper and the TV news somebody's army is always on the move there's gone and in the ground and they're talking about the beast Good mothers cry cause the rivers run high with the blood of too many sons Some people say peace is on the way but the worst is still to come 'cause the prophet wrote about it and Jesus spoke about it and John got to take a look And he told us what he saw, and it's easy to see It's going by the book It's going by the book in the cities and the missiles stand ready for flight. A pale horse rides like the wind across the night. And that rumbling in the desert, like thunder, getting closer. Are the trumpets getting ready to blow? There's gonna be a shout that will wake the dead. We better be ready to go.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 Evet, Johnny Cash is going by the book'tan kitapla devam ediyoruz. Kalmısla güreşteyiz, açık radyodayız, devam. Ee, kitabın tarihinden bahsediyorduk. Ee, 1450'lerde ilk basılı kitap Gutenberg'in İncil'i olarak batıda bilinen e, bir yayın. E, ve kitap neden oluşuyor? Bugün hep kağıt diyebiliyoruz ama ilk ...bilinen, kullanılan materyal papyrus aslında Mısır'da... Ee, ...sonra parşömene geçiliyor milattan sonra 3. yüzyıl civarında... Hı -hı. ...daha sonra vellum denilen buzağı derisinden kullanılan e, materyal söz konusu... ...buzağı derisinden... ...buzağı derisinden... Hı -hı. ...yani kitap sayamıyoruz tabii kil olanları ama daha da eskiden killer var... ...o iyice ağır, papyrus kırılgan, parşömen en iyisi denmiş... ...sonra Hı -hı. da artık kağıt bulunmuş... Ee, kitabın biçimiyle ilgili de gene Alberto Manguel'in okumanın tarihinde güzel bilgiler var. Ee, kodeks denilen yapılar var, bugünkü kitaba en çok benzeyen. Papyrus ya da parşemenden sayfalar böyle ardarda gelen tabakalar halinde bir araya gelmiş. Hmm. Ee, o tek yaprak halinde oluşu kitap saymadığımız için bu kodeksi kitabın ilk adımı olarak sayıyoruz. Hmm. Ee, böyle değişik büyüklükte şeyler var mesela milattan önce 12. yüzyılda Mezopotamya'da Asur kanunları e, basılmış yazılmış diyeyim ama 20 metrekare yer kaplıyormuş bunlar ee, kanunların etkisini vermek açısından da <gülüyor> <yattı>. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar büyük Yay, yaymak gerekiyor 20 metrekare iyiymiş hmm. ya <gülüyor> bayağı geniş evet ee, sonra bir dönem bu kullanılan parşömenler fil dişi çubuklar arasına ciltleniyormuş öyle bir hmm. pratiklik sağlanmış bir takım dev kitaplar var beşinci yüzyılda. Ee, mesela bir koro var, yirmi kişilik koro. Yirmi kişilik koronun da göreceği kocaman bir işte dua ve şarkı kitabı var ön tarafta. Ha. Herkes ona bakıyor gibi. Sonra değişik sıra ve kürsüler yapılmış yani mobilya da bir takım değişimler yaratmış kitap. Kitabın konduğu tablalar böyle oynayan, inen, kalkan. Rahle ya da... miydi? Rahle var evet, evet yani Osmanlı var. Arap kültüründe bir takım resimler var Manguel'in kitabında baya manivelalı düzenekler var. Mesela yedi yani tane kitap dönüyor belli bir manivelayla. Hmm. Din adamı onları Tembel okurken sanki <gülüyor> biraz terbel iş gibi yedi Belki kitaba de bir ya. ...işte... ...pratik... ...pratik belki... De. ...ağırlıktan ziyade sanki aynı anda yedi kitaba birden erişebileceği döner kürsüler yapmışlar... ...zihni siniri aklına geldi ya... ...projeleri gibi Değil çok mi? doğru söylüyorsun... ...ata biner gibi oturulan horoz dövüşü iskemlesi denilen okuma koltukları var... Nasılsınız ata atabine? biner? ...ata biner gibi ters oturuyorsun... ...kollarını iki yana koyuyorsun... ...kitabı gene rahle gibi bir düzlemin üstüne koyuyorsun... <gülüyor> ...baya kitap okumak için dekorasyon geliştirmişler yani... <gülüyor> E, baskı işlerine daha sonra matbaa başlığında gireceğiz. Ben bir şey söyleyeceğim. E, Musevi bir Hristiyan geleneğine göre evren sayılar ve harflerden oluşan bir kitap olarak görülüyormuş. Hmm. Ve evrenin gizinin anahtarı da bunu doğru okumaya bağlı. Hmm. E, özellikle İbranice'de ve ilk Musevi e, düşüncesinden gelen şeyde 10 emir ve 22 harfin aracılığıyla oluşmuş kocaman bir kitap hmm. bu dünya. Hmm. İlgimi çekti benim. Güzelmiş. Bu kabalanın huruf ...küleğin temelini oluşturan evet. şey galiba. Evet. Sen de kutsal öyle. kitaplarla ilgili bir şeyler olacak. Kutsal kitapların ben anlamlarına baktım aslında. Hı -hı. Ee, yine e, içerikle örtüşüyor burada. İşte zebur yazılı şey demek. Tevrat, kanun, öğreti. Hı -hı. İncil, müjde, öğreti, öğretici. Kur'an ise okumak, toplamak, bir araya getirmek gibi Hı -hı. bir anlamı var. Bu kralat... Kur'an'ın... Kıraat, Kur'an'la bağlantılı mı acaba? Şu an aklıma geldi değil değil mi? Değil herhalde. Yok zannetmiyorum yani. Hı. Kıraat çünkü şey yine okumayla ilgili. Bilmiyorum, bu bi, tamam. bir araya getirilmesi, toplanması. Hı. Hatta kıraatı hani eskiden hı, okunan hı, yermiş. Hı. Hı hı. Öyle. Şey söylenir, İncil'den sonra en çok okunan kitabın Marx ve Engels'in işte komünist manifestosu oldu. Evet. evet. Ha. Hangi zamana kadar öyle hı. kalmış? Hala öyle mi? Yani bilmiyorum. İstatistik ara olarak nasıl ama. Ben e, burada Osmanlı'da kitaptan bahsetmek istiyorum. E, Necip Asım isimli bir e, müelliften bahsedeceğim burada. Ne, Necip Müellif. Asım yazıksız. 1893'te kitap diye bir kitap kaleme alıyor Osmanlı'da. Ha. Ha. Hem hani kitabın tanıtımı, yaygınlaştırılması, e, sevinmesi için. Kitabın tarihçesinden başlayıp yazıdan, alfabe, yazı malzemesinden, kağıt çeşitlerine burada bizim de yaptığımız gibi... Yazma eserlerden kitap adlarına, yasak kitaplardan, kitap yakma olaylarına kata kitapla ilgili hemen her şeyi ele alıyor burada. Hmm. Ee, burada kitap görgüsünün e, geliştirilmesi de. Amaçlanmış. Çünkü kitap çok hmm. iyi tanınan bir nesne değil. Çünkü kitabın ön sözünde çok iyimser bir yaklaşımı var. Benim çok hoşuma gitti o. Ne Kitapçıların rivayet ve tahminlerine göre her yeni basılan kitaptan ilk defa olarak 200 nüsa satılırmış. Şu hesapça İstanbul'umuzda 200 kitap dostu var demektir <gülüyor> diyor burada. <gülüyor> Dostlarımızın bu kadar azlığına teessüf etmem pek az zamanda bu miktarın pek çok artacağını şüphe etmeyelim diye de çok iyimser bir bakış açısı var. E, ama gerçekleşmiş tabii bir yandan. E, tabi yani. canım 200'ü geçtik. <gülüyor> geçtik. <gülüyor> ama gene de tabi karşılaştırmalar. 1890 mı demiştin? 1893'te bu kitabı hmm. kaleme almış. Kitap isimli kitabını. İngiliz ve Alman kitap severleri işte bir takım görgü kurallarını benimsemişler. Bunları Osmanlı'ya, Osmanlı'daki kitap okurlarına aktarmak istiyor. İşte yatakta kitap okunmaz. Asla ve asla bir kitapsever yatakta kesinlikle kitap okumamalı... Kitabın sayfa kenarlarına not konulmaz. Bu beni çok <gülüyor> üstüne duymak. Satır altları çizilmez. Peki, kitap görgüsü. E, kitap evet, görgüsü evet. Kıcıyet atfetenler vardı canım değil mi? Hı -hı. Tabii canım şimdi Hı -hı. bile bazen bana çizdiğim için. Kırıştığınız zaman falan. Aa sen çiziyor ne musun Ne biçim diye okuyorsun? Diye Çizmediğim, çizmeden okuma mümkün değil diyeyim ben de yani beni görse çok kızacak. <gülüyor> e, sayfa çevirirken parmak ıslatmak hakiki bir kitap severi çileden çıkartabilirmiş. Hmm. Mesela. O, bayağı bir gördüğü. Açık Hatta bırakılmaz. Hatta bir şey var Hı -hı. değil mi böyle bir? Pul yapıştırmak Cemi. için miydi o neydi? Ha, evet ıslak ha. süngeri mi diyorsun? Ha, evet, evet evet stampa süngeri. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplar açık bırakılmaz okurken sigara içilmez. Kitap arasında çiçek vesaire zinhar kurutulmaz. Ay bunaldım. <gülüyor> <gülüyor> Çok var ya. Ben de bunaldım. <gülüyor> Ama işte o görgüyü o bilgiyi yetiştirebilmek için adamcağız ne yapsın? Vay vay vay. Hı hı. İlginçmiş. Başka bir şey var mı kitaptan böyle enteresan? Çok şey var aslında. Bundan sonraki program başlıklarında da ele alabiliriz. İşte kitap falcılığı var. İnsanların e, gelecekleri keşfetmek için e, her şeyi kullandıkları gibi kitapları ha. da kullandığı. İşte orta çağda Yahudiler Tevrat'ı kullanmış. Kur'an'da da bu amaçlı hadisler, e, işte kutsal sözler, başka kitapların üstüne falan konup aklınızdaki ya da öğrenmek istediğinizle ilgili kehanetlerde bulunulmaya çalışılmış. Hmm, i̇lginçmiş. Hı hı. Efendim programımız sonuna yaklaşırken önümüzdeki haftalara da bir bakmak istiyoruz beraber. Eee... Şimdi ketebe ve kitapla başladık. Ee, yazar, muharir, eseri, okuma. Müellif, müellif bu arada yazar demek. Evet. Hı hı. Matbaa, yayın, kütüphane, sahaf ve e, kitapla sistemin karşı karşıya gelişi başlıklarında beş hafta hep kitabın içinde kalacağız. E, ben. E, Tuzun doku muydu? Tuzun doku. Evet. Tuzun <gülüyor> <sundoku, sundoku gülüyor> <var>. diye telaffuz <gülüyor> ediliyormuş. Biz <gülüyor> üçümüz de. Birer Yok, yani sundoku muyuz? Yani evet. Abarkmayalım. Yani. Yok ben kabul ediyorum ben sundokuyum. Ben de sundokuyum. Sen de sundokusun. Sen de sundokusun. Sundoku ne bir onu açıklayın Evrim açıklasın o bulmuştu çünkü. Ee, sundoku e, okuyabileceğinden daha fazla kitap alan elindeki kitapları bitirmeden... Hala daha bunu bu hareketinde ısrar eden kişilere verilen isim. Aslında bunu gelecek programda biz okur hallerinde tartışabiliriz çünkü evet. benim Necip Asım'dan da bahsetmek istediklerim var. Orada kitap severler var, kitap delileri var. Bunların ikisi çok farklı tip falan. Doğru. <gülüyor> evet, ben de aslında hani yazmanın zorluğu ve kolaylığı, okumanın çaba ve emek istemesi başlıklarına değinmek istiyordum. Ama onu da hem yazma hem okuma başlıklarında ele alabiliriz. <gülüyor> Sadece program biterken şeyi bir hatırlatayım ben de resim tarihini incelediğimde inanılmaz sayıda tablo, resim, karikatür çizimle karşılaştım <Gülüyor> Bir okuyan teması var. Reading Art diye bir başlık var yani. Pinterest'te girdiğinizde hı hı. binlerce e, okuyan insan figürüyle e, karşılaşabilirsiniz. Hı hı. Özellikle batı sanatında daha çok okudukları için olsa gerek <gülüyor> çok güzel tablolar var. E, Arşiv.org'da açıldığında hı hı. sayfamızı daha etkin olarak kullanacağız. Göreceksiniz orada. Bugünkü programımızı böylece bitiriyoruz. Evet, gelecek hafta buluşmak üzere. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar.